Buyrun hocam Salli Barik Şimdi Salli Barik edemez. Öncelikle şunu söyleyelim Bazı kardeşlerimiz Salli Barik Kur'an'dan ayet sanıyorlar hı hı. Salli Barik Kur'an'dan ayet Değildir Nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere öğretmiş olduğu bir salavattır. Peki bu salavat aynı zamanda selamlama mıdır? Salavat aynı zamanda selamlama mıdır? Hayır. Salavat sadece ve sadece Peygamber aleyhis vesselam Efendimiz'e getirilen bir salattır. Salattır. Selamlamak ise Peygamber aleyhis vesselam Efendimiz'e değişik şekillerde yapılabilir. Mesela Et-tahiyyatı okuduğumuz vakitte yapıyoruz. Et-tahiyyatı okuduğumuz vakitte yapıyoruz. Evet. Es-selamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin. Et-tahiyyatü lillahi ve salavet ve t -tayyibat. değil mi? Evet. Es-selamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Es-selamu aleyke eyyühen nebi işte bu selamlamadır. Ama salavat okumak yani Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed bu sadece Peygamber aleyhi salatu vesselama selam getirmedir. Salavat getirmek isteyen, selam vermek isteyenler de deminki okuduğum şekilde selam verebilirler. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Evet. Zikir Salavat getirdiğimiz vakitte Buyurun. manasını belki kardeşlerimiz merak eder. Allah'tan rahmettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İstiğfardır, müminlerden de duadır. E peki ben dua ediyorsam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat okuyarak dua ediyorsam ne elde ediyorum? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bir makam, bir derece elde ediyorum. Onun yanında, onun sevdiği, onun beğendiği ve onun hoşnut olduğu bir ümmet olma vasfını kazanıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselama salavat getirmekle, yani rahmete veyahut da yüksek makamlara makam Mahmud gibi ulaşmasını dilemekten öte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sevilen bir ümmet. Onun razı olduğu bir ümmet olma vasfını kazanıyoruz. Onun için taftazani rahmetullahi aleyh salavat getirince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geçmiş gelmiş bütün günahlar affedilmiştir. O evet. Allah tarafından makam Mahmud'a da ulaştırılacağı en yüksek makam e buna da ulaştıracağı kesin olduğu halde müminler ona niye salavat getiriyor diyor. Aynen şöyle cevaplıyor işte demin dediğim gibi. Kul, kul veya da ümmet peygamberine salavat getirmekle, peygamberine dua etmekten veya da yüksek makamlara ulaşmasını temenni etmekten öte, kendisi onun yanında sevilen, razı olunan, hoşnut olduğu, beğeneceği bir ümmet olma vasfında kazandığından dolayı, devamlı surette salavat getirmeye devam etmelidir diyor. Şimdi kendi için yarar yani. Tabii ki kendi için. Yarın mahşer gününde Ya Resulallah şefaat dediği vakitte Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiğimiz her salavat hı hı. ulaştığından dolayı, ulaştırıldığından dolayı ümmetinden kimden gelmişse onun adı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tebliğ ediyor. Filanca ümmetin Ya Resulallah sana salatu selam getirdi dendiği vakitte Aleyhisselatü Vesselam onu biliyor, onu tanıyor ve onun salatu selamını alıyor. Yarın kıyamet de ha sen bana dünyadayken, hayattayken salavat getirdiğine göre der. Cenab-ı Hak da onun için izin vermiş ise aleyhissalatü vesselam onun elinden tutup mahşerin o sıkıntılı günlerinden kurtarması nedir? Kişi için mukadderdir ve gayet de doğru olandır. Evet.